Telefonunuz var hocam. Alo. Alo. Mehmet bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Aleyküm Buyurun. Gelin Bey bu hocama bir sorun vardı. Gelin zekat düşer mi düşmez? Tekrarlayabilir miyiz? Dedim geline gelin geline zekat düşer mi düşmez mi zekat? Neye düşe Anlayamıyoruz ki. Dedim geline gelin mesela benim gelinim vardı. Yani Zekat ha. ona düşer mi? Ona verebilir miyiz? Görüyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Tamam. Hayırlı akşamlar. Evet. Kişi i̇şte gelinine zekat anladım. verebilir mi? Yani buradan, üstüne iyi duyulmadığı için kısa <gülüyor> bakma, anlayamadık. Evet. Şimdi mesela damada zekat verilebilir mi? Geline zekat verilebilir mi? Şimdi zekat kime verilmez? Bir kişi usul dediğimiz annesine, babasına, onların anne babalarına, yani büyük anne, büyük Büyük babaya verilmez. Furu dediğimiz oğluna, kızına ve torunlarına zekat verilmez. Bunun dışında Müslüman olmayanlara da zekat verilmez. Yani gayrimüslimlere zekat verilmez. İkincisi bu. Hı hı. Üçüncüsü bu diyelim. Hani, usule verilmez, furuya verilmez. Müslüman olmayan verilmez. Bir de zengine zekat verilmez. Bunun dışındakilere verilir. Bak bu üçünün dışında damatla gelin yok. Dolayısıyla bak torunlarına şeyin çocuğunun torunlarına veremez. Evet. Ama gelinine bakmak zorunda değildir kayınpeder. Veya kişi damadına bakmak zorunda değildir. Yani onun usulü ve furuğu değildir. Yani kişinin oğlu kendinin furuğudur ama torunları da furuğudur. Damadı değildir. Veya gelin de böyle. Dolayısıyla yani fakirse ee, kendi çocuk torunlarına, yani gelininin çocukları onun torunudur. Onlara bakma yükümlüdür Onlara zekat olmaz. Ama evet. diyelim ki gelini e, gerçekten fakir e, bir takım elbise alı vermek istedi. Elbise veya ayakkabı alı vermek istedi. E, gelinin kendisi giyecek. O zaman alabilir. Zekat fonundan, evet. zekat parasından.